الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحاب أجمعين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 إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكمال الذي يكمل وعدد إنام الله الكريم وآله بسم الله الرحمن الرحيم Buduğü İla Sabile Rabbı Kemameti ve Mawgede El Hasaneti ve Jatilu Billete Hi Ahsan. Sılaq Allahü Alhüm. Valla Ana Rasuluhun Nabi El Haşemi El Kârim. Ya İlah Bizlere huzuru kamil ihsan eyler Azamet ve üyiyetinle kalplerimize mütecelli ol. Bizleri dünya ve ahiret minet ve meşakkatinden mas'un ve mahfuz eyle. Şeytan aleyhime isteyip nefsi emmarenin şerrinden bizleri mas'un ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfil ağız ve şerefiya Beyle Amin. Hormati seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. <gülüyor> Tere Müslümanlat. Bir ve hafta son derste kukikat adına irşat vazifesinin bir dalını bir kolunu intikal ettirmeye çalıştım O da günümüzde müminin ama her müminin bu vazife ile mükellef olması şeklinde Kadim'den bu yana farzi kifaayı olarak devam ede gelen bu vazifenin İhmale ve terke uğradığı günümüzde günde beş defa yaptığımız beş vakit namaz farzları gibi bir farz halinde zimmetimize terettüp ettiği hususu üzerinde durdum. Bu işi yaparken de her müminin evvela söyleyeceği şeyleri hayata hayat kılması hususu üzerinde bilhassa durdum. Parmak bastın. Tutabilirseniz tutun onu, onu yaptı mı? rica edeceğim, rica edeceğim çünkü ben yeniden başla, baştan başlamam lazım. Her mümin evvela Müslümanlığı hayata hayat kılması lazım. Ve sonra da hayatına hayat kıldığı düsturu hayat ittihaz ettiğim tamamen vahyi semaviden ve Resulü Zişan'dan gelen Nur tayflarına göğsünü, gönlünü, zinesini makez kıldıktan sonra bu ulvi hakikatları başkalarına intikal ettirmeye çalışmalı. Biz günümüzde teker teker her mümini bu vazife ile mükellef ve muazzaf görüyoruz. Evvela mesele terke uğradığından dolayı iş bu hale almıştır. Zaniyen meselede bir yanlış anlama, bir inhiraf, meseleyi aslından saptırma vardır. İşi resmileştirme, belli müesseselere bağlama gibi bir saptırma vardır. Bu saptırmayı sona erdireceğimiz, camiye gelen cemaatin her ferdinin dinine sahip çıkacağı ana kadar, biz şahsen bu cemaatin belini doğrultamayacağı kanaatindeyiz sürüm sürüm olmadan kurtulamayacağı kanaatindeyiz. Dinimdir diye ifa etmek üzere camiye gelen cemaat, Rabbimdir diye mihrabda karşısında el pençe durduğu Allah'ın dinine sahip çıktığını iddia eden cemaat, dinine sahip çıkıp neşir ve tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirdiği an, kendisi için ferecin ve mahrecin kapıları açılmış demektir. Kendisi için sahili selamete gitme yolu açılmış demektir. Bu cemaat hala dinine belli zümreler tarafından veya Avrupa'dan ithal edilecek papazlar ve hahamlar tarafından hizmet edilmesini bekliyorsa katiyen bilsin ki kendi içinde sureti katiyede dini hayatı ihya edemeyecektir. Dinin ruhuna inemeyecektir. Ölüp gidecektir Allah'ın huzuruna ama onun namesi içinde, kelamı içindeki ilahi maksatları anlama şerefine eremeyecektir. Talihsiz ve yıkılıp gidecektir. Bedbaht yüzü kara, kalbi kara yıkılıp gidecektir. Cemaat dinine sahip çıkacak. 20. asırda boyunduruk yere konduğu zaman bunu bütün safvet ve samimiyetiyle yerine getirecek. Dinimdir diyecek, hayatına hayat kılacak. Vahyi semavinin her emrine, teferruatına kadar, en küçük fermanına kadar tepeden tırnağa saygıyla dolup taşacak. Oradan gelen bütün şualar, ilahi tayflar halinde ruhunda maket bulacak. İç âlemini Resul-ü Ekrem'in tebliğ ettiği şeylerle aydın görecek. Onun için karanlık bahis mevzu olmayacak. Hayatımın hangi noktasında, hangi girizgahında, hangi iniş ve çıkışında karanlık var, açacak rehberine bakacak bakacak ve aydın yolunda yürüyecek. Bunu bilecek, Rabbinin fermanını bilecek ve aydın yürüyecek. Bunun dışında biz insanın insanımızın ölüp gitmesine yıkılıp gitme diyoruz. Camideyken dinine sahip çıkmayan cemaatin Avrupa'dan medet beklediği kanaatini izhar ediyoruz. Ve dünyanın hiçbir yerinde bu benim dinimdir deyip de sahip çıkmayan cemaatin paydar olmadığını ve olmayacağını bir kanaat-ı razıha, kanaat olarak bir kere daha huzurunuzda israr ediyoruz. Diyoruz ki siz buna tahip olursanız, bu din sizin içinizde din olarak devam edecektir. Bilirseniz, yaşarsanız, o ağzınızda dil haline gelirsem, gözünüzde ziya halinde tebellür edersem, kulağınızda hava ihtizazatı haline gelirsem, röyalarınıza girersem, lokmalarınızın içinde içinize iner ve sinersem, bütün içinizde lataif ve duygu haline gelirsem, siz dini hayatı ihya edersiniz. Din onu yaşayan insanların zaviyelerinde tohumlanacak. Din, din aşkıyla gece uykusunu terk eden, haf duygusu içinden meşbu, yatağını yumuşak döşeğini terk eden, din dış hayatı iç hayatından daha parlak olan, Rabbisinden tir tir titreyen, insanların en karanlık yerlerde tohumlandırdıkları, sonra tohumlandırdığından sonra kendi kendine bir yerde zuhur edecektir dem sizin dünden bugüne çeşitli â işler içinde beklediğiniz şekilde ama kat iyi yanına gelmeyecektir. Kat iyi yan ve katibiten mi. evvela ferdin dinidir. fertlerin o sağlam fertlerin teşkil ettiği ailenin dinidir. Sağlam yapıya sahip ailelerin kadını bir ahında binlerce dalganın mevcelendiği Rabbisine mütevaccih ailelerin erkeği Rabb'in huzuruna gelirken ayaklarının bağı çözülen ailelerin evlatları anda ve babanın bu iç derinliği karşısında titiz titrediği ailelerin teşkil edeceği sağlam bir cemiyet yapısının lütfi ilahi olarak gelecektir. Gerçek dini hayatı sağlam yapıya sahip bir cemiyet meydana getirecektir. O dedi kudunun savaş ve kavgasıyla, sloganın mücadelesiyle, kaba ve sofstaca meseleyi sokaklara dökmekle, alayış ve numayiş arzından vazıd didar etmekle, evvel o sağlam, samimiyet isteyen müessesem o Allah'a dayalı ve ihlas isteyen müessesem, vahyi semaviye müstenit iç derinliği isteyen müessesem, dıştan daha çok iç parlaklığı ve derinliği isteyen müessesem, ama katiyen ve katibeten Resul-ü Ekrem'in getirdiği yolun dışında gelmeyecektir. Ailelerin içine girmeyecektir. Cemiyetinize nefes aldıracak bir ferah ve fer getirmeyecektir. Siz şahsi istikametinizden geleceğinizi aydınlatacaksınız, dine buyurun çekeceksiniz, elbence divan duracaksınız, onu kabullenmeye müheyya temiz gönüller, ona hazırlanmış temiz aileler, yurtlar, yuvalar, barklar, onun için hazırlanmış sağlam içtimai, ona lebbeyk çektikten sonra cemiyye kendi kendine dinin işar ve işareti karşısında istikametini kazanıp yoluna girecektir. Rabbim bize istikamet ihsan eylesin. Fertlerin inhirafı dini hayata alır götürür. Fertlerin istikameti dini hayatı tutar getirir. İnallah Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Size iç hayatınızı düzeltin diyor Kur'an-ı Kerim. Bazı istikamet vermeye çalışın. Allah'a inanıyorsanız bütün kalpler elinde olan Allah sizin istediğiniz o şeyi siz istemeseniz dahi yapacak ve kitleleri arkanızdan götürecektir. Siz Rabbinizle münasebetin düzelmesine bakın. Bırakın koca karıların yaptığı dedi kuduyum. Rabbinizle münasebetin düzelmesine dikkat edin. Bütün hassasiyetle o noktaya eğilin. Bin defa günde iç aleminizi teftiş edin, kontrol edin. Ne kadar onunla berabersiniz, rahmetin o kadar sizinle beraber olacağı mevzuunda hüküm verebilirsiniz. Bunu arz etmeye çalıştım. Bu mevzuda ısrarla üzerinde durmayı düşündüğüm, planladığım bir ilim mevzu var. İlim, mutlak planda bir ilim mevzu. Amelden ayıramayacağımız, koparamayacağımız, vicdaniyet dediğimiz tamamen iç dünyanın, sırlar ve letaybın kendisine ayak uydurduğu bir iç dünyanın onunla beraber ona muhazi olarak devam etmesi hususum. Ve sonra derin bir tefahüz, araştırıcılık, tahkikat ve tahmikat hususu. Ama bütün bunların içinde asıl emrül bil maruf nehyanil münker yapmak isteyen kimsenin yapması gereken şeyler üzerinde duracağım. Bu kadro neyi bilmesi lazımdır? Başkaları her şeyi bilebilirler. İlmin çeşitli dallarında ihtisas yapabilirler. Ama Allah'ı anlatmayı vazife eden, edinen bir topluluk neyi bilmesi lazım geliyor? Ben işin ağırlığını daha ziyade tasavvurumu o noktaya kaydırıp onun üzerinde durmayı düşünüyorum. Havale mutlak planda ilme temassa da fayda mülazi ediyorum. İlim bütün varlıklar için bir Adem mihrabından ibarettir. O, Nuh Nuh'da sefineleşir, sefinede Nuhlaşır. İlim, Hz. İbrahim'de vadiler haline gelir, vahyi semavinin sağnak sağnak indiği vadiler haline. Ve vadilerde İbrahim ilim halinde yükselir. O, Musa Musa'da bir Tur veya Tur'da bir Hz. Musa'dır. Cümle alem, kalıp ve canes, ilim diyor Sadip. Kainatta ne görürseniz her şey kalıptan ibaret, onun özüne gelince o da ilimdir. İlim nedir? İlim, nefsini bilme hadesesiyle Rabbini bilme keyfiyetidir. Kendinden bakacak, rasat edecek Rabbini göreceksin. Bütün duyguların hadesesiyle Rabbine bakacak, seb seb'asi ve esma nasıl hakkında malumat sahibi olacaksın. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendiyi bilmezsen ya okumaktır diyor Yunus. Men arefe nefse fakat arefe Rabb hakikat dostunu Allah söylettirmiş. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kur'an sarmanın sübhanesiyle Allah'ı unutursanız Allah size nefsinizi unutturur. Ve sonra bir fasit daire teşekkül eder. Siz Allah'ı unutursunuz, Allah nefsinizi unutturur. Nefsi unutur, Allah'tan uzaklaşırsınız. Allah'tan uzaklaşır, kendinize karşı bigane ve yabancı hale gelirsiniz. Birbirini besleyen, tevlid eden, doğuran, hastalıklar gibi fasit bir daire teşekkül eder. Ve bir daha o dairenin dışına çıkamazsınız, baş aşağı gidersiniz. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Ha! Sakın zinhan! Amanın nefsinizi unutmayın, Allah'ı unutmayın! O zaman Allah size nefsinizi unutturur. Dışa bakar, dışla meşgul olursunuz. Hayır için dahi dışa bakar, dışla meşgul olursunuz. İslam dediğiniz zaman da dışa bakar, dışla meşgul olursunuz da kendinizle meşgul olmayı düşünemezsiniz. Aman sakın zinhar Allah'ı unutmayınız. Günde birkaç defa ona temenna çekiniz. Birkaç defa münasebetinizi yoklayınız. Minareye ip tırmanan bir insan gibi her menzilde, her kertede bir kere ip kuvvetli duruyor mu durmuyor mu onu bir yoklayınız. Ondan sonra tırmanmaya devam ediniz. Yoksa bir yerdeki küçük ihmalle İşi başlattığınız yerde de kalmamak üzere çok derin bir gayyaya düşme ihtimali vardır. Allah'ı unutursanız nefsinizi size unutturur. Camide insanın nefsini unutmasın. Kabe'de insanın nefsini unutmasın. Ravze-i ki Resulullah da insanın kendini unutmasın. Ne büyük hizlan, ne büyük hasarettir. Allah muhafaza buyursun. İlim her şey dedik. Fakat bütün ilimlerin başı ve esası Rabb'in marifetini netice veren ilimdir. Sizi imanı billaha götüren ilimdir. Gönlünüzde Allah sevgisini alevlendiren tutuşturan ilimdir. Ve sonra dünyada cennet zevklerinin teminatçısı teklifçüsü olan zevki ruhaniyi alevlendiren ilimdir. Sizi Allah'a merbut hale getiren ilimdir ilim. Bu ilmi öğreneceksiniz. Bu zaviye'den ilim eşimenen de olmayan. Bu zaviye değilim sizin gönlünüzün mihrabı. Bu zaviye değilim sizin ve tayyifinizin adetat onu daima canlı tutan en dinamik gücü ve kuvvetidir. Siz bu sayede canlı yaşama imkanını bulursunuz. Ben ayetlere de bu ışıklar altında bakış yapacağım. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ Böyle bilenle böyle bilmeyen hiç müsavi olur mu? Elinden tutup insanı Allah'a götüren ilimle, insanı laboratuvarda hapseden ilim hiç müsavi olur mu? Teleskopun başında bakışlarıyla insanı alıp, ışık tayfları içinde Yüceler yücesi Hazreti Allah'a götüren ilimle yine teleskobun başında nazarı nebülozlara takılıp kalan zavallının ilmi hiç mütavi olur mu? Kitaplar içinde mahzen-i esrar gibi onlara haşiye ve derkenar çıkaracağım diye karıştırıp durduğu halde yin yin kitap okuduğu halde Kitab-ı hakikattan bir satır okumayan gafilin ilmiyle, okuduğu tek satırda bir güvercin gibi pervaz edip Rabbine yükselenin ilmi hiç müsavi olur mu? اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَا مِنْ عِبَادِهِ الْعُولَمَانِ İşte sizin için ideal ufkum. İlim odur ki sizi Rabbinize karşı haşyetli ve saygılı kılan. Sen Rabbine karşı ilmin neticesinde saygılı ve haşyetli değilsen, Boşuna okumuşun Aziz'im, boşuna diz çürütmüşsün Aziz'im, boşuna üniversitenin kademelerinden geçmişsin Aziz'im, boşuna bir hayatı ifna etmiş ve mahvolmuşsun Aziz'im, Aziz'sen! İnne ma اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ <gülüyor> Rabb'e karşı saygılı olan alimlerdir diyor. İlim tebcil ediliyor. Fakat ilim mevsufuyla tebcil ediliyor ile Rabbine karşı saygılı olan insanın ilmi, hatta şaz bir rivayetle Allah'ın dahi saygı duyacağı, mukaddes saygı duyacağı bir keyfiyettir. İlim, kendine göre bir ağırlığı olan husustur. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu gerçek ilmi elde etmiş kimseleri, Gerçeğin tercümanı olan nebilerin varisleri olarak ifade buyururlar. Doğruyu kainatta gören tek zümre nebilerdir. Nebilerin göndereceği ışık altında biz hakikatlerin iç yüzüne nüfuz etme imkanını buluruz. Bir peygamberin vesayası altına girmeden bir insanın doğruyu bulması mümkün değildir. Doğruya yakın bir şeyler bulsa bile... Nebinin getirdiği ışık altında bulunan hakikati bulması mümkün değildir. Binaenaleyh yüzünde gerçek Allah varisleri nebilerdir. Gerçek, salih, ibad onlardır ve Kur'an-ı Kerim yerin varisi olarak onlara parmak basmaktadır. Hakikati bilenler için ise Resul-i Ekrem, El-Ulema ve enbiya demek suretiyle onları peygamberlere varis kılmaktadır. Nebi gerçeğin tercümanı. Gerçeğe tercüman olduğun nispette sen peygamberin varisisin. Hak ve hakikate tercüman olduğun nispetle peygamberin varisi olacaksın. Ve yine bu nokta yaparmak basan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Buyururlar ki Fadlul alime alel abidi kefadli ala raclin min ashabi au kal Alim'in bir abide fazileti ve üstünlüğü size camide inhiraf olabilir dedim. İbadet ettiğiniz halde sapıtmış olabilirsiniz. Hakikat marifetinden mahrum kalabilirsiniz. Gönlünüz ölü olabilir. Aşk ve heyecandan mahrum olabilirsiniz. Allah'ın mevcudiyetine karşı gafil kalabilirsiniz. Bu Kâbetullah'ta da olabilir. Mescidde esniyebilirsiniz. Oturur Oturuşunuzu ayarlayamayabilirsiniz, suyu bulunabilirsiniz. Kalbimize Rabbimiz bakıyor, işte bundan gafil olabilirsiniz. Bir anda yetmiş defa içimizden geçenlere nazar ediyor zayıf hadisin ifadesiyle. Buna karşı zuhur olabilir, yanılabilirsiniz. Bütün bunların hepsi birer inhiraftır, hepsi teker teker birer inhiraftır. Bu yönünüze, ben sizlere bir abitsiniz hükmünü çeksem bile. Allah Resulu, Fatlulu, <gülüyor> Halim, Halal Abi, Kafallu, Alaraculim min asabim. Meseleyi doğruyu bilen, bilgisi altında ezilen, Allah'a karşı saygıyla dolup taşan bir insan, pek çok ibadet yapan insandan o kadar çok üstündür ki. Bu üstünlük benimle ashab arasındaki münasebet içinde ifade edilir. Ben bir peygamber olarak asabından ne kadar üstünsem, o alim de o abidden o kadar üstündür. Orada ayrı bir nokta, ayrı bir nükte var, münasebeti gelince arz edeceğim. Terazinin mevcut olmadığı hakikatini ifade ediyoruz. Ve insan bilirse, kendisini hakikata götüren şeyleri bilecektir. Bu insanın aydın hale gelmesin. Işık hüzmeleriyle muhtaçların başını okşaması ve sıvazlaması. Bu bir dolmadır. Böyle dolan bir insan bir de boşalması olacaktır bunun. Böyle dolan, tam mükemmel olan bir insan, Feyzi Akdest'ten gelen hiçbir ışığı kaçırmadan, Adeta güneşten gelen radyasyonlar yutabilecek büyük bir yutucu santral, yapıldığında nasıl hiçbir ışığı kaçırmadan hepsini tutar, mahseder? Öyle de, kendisini hedef alarak ahadiyet tecellisiyle kendisine gelen, cemalin cilvesi olarak kendisine intikal eden, rahmetin zuhuru olarak gelip başını okşayan, Allah'tan gelen ne kadar akdes ve mukaddes şeyiz varsa, kopup kopup gelen bunlar kendine gelirken, bunun zerresini dahi heder etmeden kalbini parça parça yapar. Lif lif haline getirir. Bütün fakülteleri faal hale getirir amanın zinhar. Birini kaçırma hepsine makez olmaya çalıştır. Bu Rabbine karşı saygının ifadesi. Bu dolma. Böyle dolan bir insanın tıpkı bir Akü gibi dolan bir insanın bir santrala bu kadar ışık, bu kadar hüzme, bu kadar nur, nur sızdırıldıktan sonra bir de boşalması vardır. İşte bu boşalma keyfiyetine ifadeleriyle ve davranışlarıyla biz yine neşri ziya, neşri hakikat, neşri nur yapma diyoruz. Bir insan biliyorsa yapacaktır. Zira onun da ayrı tehdidi var. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ve يَعْلَمُونَ O münafıklardan bir güruh var. Onlar çok şey biliyorlar. Biliyorlar ama yapmıyorlar. Yine fazadaki bir kısım kara delikler gibi, etrafa ışık sızdırmıyorlar. Kimseyi istifadeli kılmıyorlar. Güneş gibi olamıyorlar. Yerinde ocak yerinde ziya kaynağım yerinde çiçekleri temas eden okşayan onlara selam çeken yerinde bütün küreleri aydınlatan güneş gibi olamıyorlar var malumatları fakat dışa ziya sızdırmıyorlar nur sızdırmıyorlar vay inne farikan minhum la yektumun al hak hum onlara yazıklar olsun deme gibi bir şeydir وَرَسُولَ اَكْرَمَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَ بِلِجَامِ مِنَّارِ Bir kimse bir şey öğrenir ve sonra etrafa dolduktan sonra boşalmazsam, söz ve davranışlarıyla güzel örnek olmazsam, Hakk'a mirat olup onu etrafa aksettirmezsem, ağzına onun ateşten gem vurulur. Kimin ağzına gem vurulur? Ve İnsan Allah'ın kendisine bir insan olarak, onu bir insan kabul buyurarak bakışını değerlendirememiş. Onun karşısında vaziyetini düzenleyememiş. İki ayağı üstüne yürüse bile, omuzları üzerinde bir kafa taşısa bile, ağzına gem vurulacak. Zira kendine verilenlerin kadir ve kıymetini bilememiş. كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ Başka bir ayetin ifadesiyle. Belki üstü sürüm sürüm sürünenlerin seviyesine düşmüş. Onun için ağzına ateşten gem vurulacak. Ağzın hakkını vermedi gem vurulacak. Mahiyetinin hakkını vermedi gem vurulacak. Karadelik gibi aldığın aldı emdi fakat dışarıyasızdırmadım. sızdırmadım. Nures şan olamadım. Güneş kesilemedi ağzına gem vurulacak. Hafizan Allah ve iyakum. Allah sizi bizim. Bugün de bu vazifeyi tekefül etme, teahhud etme durumunda bunlar nizmimizi muhafaza buyursun. Bu kötü akıbetlerden müencaplar. Eddallu ala'l-hayr <gülüyor> fehuwa sengam. Hayra delalet eden onu yapıyor gibidir. Herkes bu mevzuda bildiğiyle hayra delalet edecek. Rehber rehnuma olacak bazı fertlerin ve şahısların elinden tutacak, onların sahile çıkmasına çalışacaktır. Bu hususun istediği refet ve şefkat keyfiyetini mevzu ve mevizenin sonuna doğru intikal ettirmeyi düşünüyorum. İlim odur, vermede budur. İlim vermesiz olmaz. Verecek kimsenin vereceği şeyler de ilimsiz olmaz. Binaenaleyh bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Hele bunların ikisi amelden sureti da ayrılmaz, zira bildiği ile amel etme bildiği şeylere saygının ifadesidir. Dine imana hizmet vazifesini yüklenen kimseler, Allah'a karşı vazifelerinde yaptıkları kusur, kafirlerin zararından daha çok dine zarar getirir. Çünkü değeceklerdir. hak ve hakikata tercüman olan şu insanların vaziyeti Müslümanlıksa, Böyle Müslümanlığı kabul edeceğimiz hem şu derbeder hayat bizim için ondan daha çok iyidir. Bu söz dün söylenmiştir. Evvelki günde söylenmiştir. Bugün de Batı'da söyleniyor. Birisi İngiliz e diyor ki siz bu kadar akıllı insanlarsınız ve sende Müslüman oldun diyor. Niçin bu İngilizler Müslüman olmuyorlar? Siyasetinizle canı idare ettiniz. Diyor ki ben sana gösteririm. Mescide gidiyorlar namaz kılarken, mescitte oradaki bizim havamıza benzer bir hava. Ne teza ne beca cereyan eden bir hadise karşısında o zaman diyor ki bizim adam, ben anladım İngiliz'in ne demek olduğunu. Biz ne zaman karşımızdan, içi dışı kadar dışı da içi kadar aydın, Kur'an aşina gönlüler, hikaye aşina kafalar. Hayatın gayesi olarak Rabb'in marziyatını kazanmayı yüklenen, dert ve dava haline getiren, onun arkasından koşan cemaat haline geleceksin, başkaları gelecek. Kendi dinini bilmeyen, Rabbi kelam içinde ne anlatıyor, onun iki harfini anlamayan, nadanın arkasından ne diye gelsin, ne diye derbeder bir cemaatin içine girsin? O pratiğe bakıyor, senin kafa yapına bakıyor. İç derinliğine bakıyor, bir ahında binlerce feryadın mevcelenmesine bakıyor, gecene bakıyor. O uykusunu terk edip kiliseye gidiyor, senin gece teheccüdüne bakıyor. Evraat okuyuşuna, esker okuyuşuna bakıyor, füzul-i oturuşuna bakıyor. Şeytan ahlakıyla mütehallik bu cemaatin arkasına takılıp gitmek, şeytanın arkasına takılıp gitmektir. Dedim ki, yaşamadan bir şeyi söyleyen bir insanın Müslümanlığa zararı belki bazı noktalarda kafirden daha çok olmaktadır. Bunlar bağışlayın ahmak değilse ama hain olduklarında o zaman hiç şüphe yoktur, haindirler. Bileceksin, dolacaksın, neşretmek isteyeceksin ama kendi hayatını destanlaştıracaksın. Diyeceksin ki aman efendim teheccüdün şu fazileti var, senin damağına tadı vurulmuş onu anlatacaksın ama benim başımdan geçti demeyeceksin. Şah-i şöyle yapmış bana ne, Ma Muhammed Bağıddin Nakşibendi Hazretleri şöyle yapmış bana ne, sen kendi yaptığını sana bana, sen geceleri derinleştirdiğine dem tutsana benim için, sen bu mevzuda kendi hissiyatına tercüman olsana, sen onları anlat bana da bileyim. Kendi hayatında bir şey yoksa istirham ederim. O temiz zevatı ağzını alıp onları da kirletme rica edeceğim. Evvela sen sağdan izaya gel, bir derinleşme yoluna gir, boğutlaş kendi içinden. Onlara gelenlerden biraz da sana gelsin. Hiç olmazsa söylerken hayat üsture anlatıyor gibi olmayasın. Hakikata tercüman olmuş olasın. Ne anlatıyorsun bana sen kendin inanmıyorsun. İnan sen o yola girersin. Bana baldan pekmezden bahsediyorsun ama tatmamışsın sen bunu. Hiç derinleşmesin. Evvela kamil mümin olmam. Ondan sonra da dışarıya sızdıracağın her şey mahkes bulacaktır. Rabbim bizim gibi kas katı ve kup kuru kimselerim, dinimübin İslam'a hizmet zemini ve sahası içine itti lutfi olarak. Ve burada bu makamla bu mevkiin gerektirdiği bütün âli evsafla bizleri ve sizleri mamur kılsın, donatsın, dina hizmet vazifesini tahmil buyururken. O vazifeyi götüren kimselerin şerefiyle de aynı zamanda başı bulutlar kadar yüce insanlar haline getirtin. Evvela mükemmel ferdin böyle mükemmel donatılması, mamur kılınması esası vardır. Ve bu fert bileceği şeyler arasında en başta Rabbisine götürücü yolun erkan vaadabını bilecektir hususuyla günümüzde bilinmesi lazım gelen şeylerin başında Rabbimizi anlatmayı, Resulullah'ı anlatmayı, kitabı anlatmayı her fert çok iyi bilecektir. Eğer siz karşınıza aldığınız bir kafire kendi meseleleri gününüzün mantığı içinde, akliyeciliği içinde anlatma iktidarına sahip değil iseniz dininizin ucundan tutuyorsunuz demektir. Sizin karşınıza çıkan bir Hristiyan, akla ve mantığa ters Hristiyanlığı size anlatırken, onun karşısında apışıp kalıyorsanız, en mükemmel din, en mükemmel Peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı alakanız işte o kadardır, hakaret saymayın bunu. Hakkai-i İslamiye'yi peynir ekmek yeme rahatlığı içinde başkalarına intikal ettirme mecburiyetindesiniz. Okuyacak, düşünecek ve araştıracaksınız. Eskilerin kitapları mal mal bunlarla doludur. Kendi devirlerine göre o gün mevcut olan kültürün ölçüsü kıstasıyla küfrü battal işlemez ve güdük hale getirmişlerdir. Devrimizin bir kısım ilcaatı vardır, ilimleri vardır. Ve devrimizde dünyaya bakış keyfiyeti de değişmiştir. Devrinizin fünunu müsbetesi karşısında siz, Rabbinize sahip çıkıp anlatabilecek güçte değilseniz şayet, siz dininize sahip çıkmıyorsunuz demektir. Çocuğunuza dininizi anlatacak iktidara sahip değilseniz, iseniz, hele onu de teslim etmemiş iseniz, dininize sahabetiniz sizin o kadar demektir. Mektebe gidip aslan ve felsefe karıştırınca, yalan yanlış anladığı kimyanın diliyle, ve yine doğru anlayamadığı fiziğin diliyle, ve yine eğri anladığı astronominin diliyle, size karşı küfürler savrunca, siz onların gerçek diliyle, dalıyla, yoluyla ona cevap veremediğiniz zaman, küfür ve talalatine göz göre göre razı olmuşsunuz demektir. Sokaklarda ölenlerin adları Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali, Osman. Ama dillerinde Allah, Peygamber ve Kur'an yok. Dillerinde Mao var, Marx var, Lenin var. Dillerinde çeşitli fraksiyonlara ait bilmem neler var. Rengarenk keyfiyetler var ama bu renkler içinden. Allah'ı gösteren bir tek renk yoktur. Sizin çocuklarınız, yakınlarınızın çocukları, muhitinizin çocukları. Siz dininizi bilememişiniz, Rabbinizi bilememiş ve anlatamamışınız, merak etmemişiniz, kafir olsa ebedi cehennemde kalsa ne olur demişiniz, milletin başına bele olsa ne olur demişiniz, Emniyet mensubinini öldürse ne olur demişsiniz. Devlete küfür savursa, millet tanımasa ne olur demişsiniz. Ağzınıza demeseniz dahi fiilinizde demişiniz bunu siz. Dememiş olsaydınız, böyle olmazdı bu mesele. Kendi devrinin kültürünü bileceksin. İrşad esas o vazife yapılacak silki peygamberi'ye dahil olunacak. Hak yolunda bir tek kelime söyleyen, hak yolunda kelime söylemek için gayret sarf eden, katiyen bana itimadetsin etsin, peygamberlerin dolaştığı halkanın içine dahil olacaktır. Katiyen, nebilerin arkasında bir ordu gibi giden nebilerin arkasında yerini alacak, oğullarla beraber gidecektir, başkaları değil. Belki çok şahları, aktapları geçecek, onların önüne geçecektir. Bu mevzuda pek çok müşahede veriyetler vardır. Ama bu meselenin hakkını vermek iktiza etmektedir. Herkes kendi devrini bilme, kendi devrinin irfanı içinde olacaktır. Devrinizi bilmiyorsanız mazinin de çekmek suretiyle insanlara bir şey anlatamazsınız. Zaman ve hadiselerin dolapları sizi refüze eder, tezirsiz hale getirir. Devrinizi bilecek, devrinizin getirdiği ilimlerin ışığı tayyatları altında meselelerinizi anlatacaksınız, intikal ettireceksiniz. Günümüzün en büyük felaketi, günümüzdeki mürşit ve mübellilerin, vaiz ve nasihlerin benim gibi hepsinin tutarsız ve yetersiz olması, hak adına cinayet işlemiş bulunmalarım, Kur'an'a tercüman olamamalarım, meseleleri bürokratik bir bez içinde sargıya, beze sarıp halka öyle takdim etmeleri, bu Müslümanlığı batırdığı gibi resul Ekrem için de utandırıcı bir keyfiyet olacaktır. Günümüzün insanı devrini bilmiyor, maziyi yaşıyor, dehlizlerde yaşıyor. Fikren sen fezalarda gezeceksin. Kalben de cennetlerde dolaşacaksın. Le resul Ekrem'in arkasında olacaksın. Arzettim. Aklınla ve aklın getirdiği şeyle, pastörle beraber laboratuvarda bulunacaksın. Einstein'la beraber esrarlı kanunların girizgahlarına girip dolaşacaksın. Sen o zaman mürşid olma yoluna girmiş olursun. Söylediğin sözler mâkes bulur. Devrinden kaçmayacaksın eshab gibi mağaraya sığınmayacaksın. Hadiselere dört gözle bakacak onları kavramaya çalışacaksın. Ve katiyen bileceksin ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, anlattığı şey kendi devrinde mâkes buluyordu. Kendi devründe cereyaniden hadiselere bir terslik, bir zıtlık yoktu. Herkes her hadiseyi ve her şeyi, Allah Rasulü'nün tebliğ buyurduğu şeylere rahatlıkla uydurabiliyor ve tevfik ediyordu. Diğer bir ifade ile Allah'ın beyanı, beyanı subhanesim. Kainatta cereyan eden hadiselere ters olarak gelmiyordu. İmam Gazali de öyle yapıyordu vazifesini Nebi'nin varisi olarak. İmam Rabbani de Nebi'nin varisi olarak öyle yapıyordu. Mevlana Halid de öyle yapıyordu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ tokatını yemiş, ne kadar miras yedi varsa ilme karşı sırtını dönmüş mağaraya çekilmişler. Bunlar bu bezmin adab ve erkanını bozdu. Biz cehalete râziyiz dediler. Cenab-ı Hak milletimizi hâlâs eylesin. Kendi devrini bileceksin de girdim buraya. Mürşidin vasifelerinden bir tanesi kendi devrini bilmek. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i kabullenmeye gönlünün müsait hale gelmesi şartı vardır müheyyye hale. Kur'an kendisi öyle ferman ediyor. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbune vel qassem'a ve huve şehid. Bu Kur'an bir nasihat, bir hayır hahtır, bir nasiktir. Bir zikradır, bir hatırlatıcı unsurdur, hakikattır. Ama kalbi olanlar için. Açıksa kalbiniz, bekliyor iseniz gelecektir. Gözünüzü dört açmış intizar ediyor iseniz gelecektir. Kim beklemişse gelmiştir. Ama bu işin sancısını çekmiyor iseniz, içinizde ıstırap yoksa, kalbiniz bu işe hazır değilsen, Kur'an okuyacaksınız da başkalarının lafı gibi size gelecek ve istifade edemeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şüphesi olan kendi şüphesiyle kendi başını kırmış demektir. Bu delil muttakin, muttakilere hidayettir. Kim istifade eder bu kitaptan? Şeriat ve fıtriyeyi bilen istifade eder. Kalben hazırlanan istifade eder. Kafasında ve kalbinde sancısı olan istifade eder. Lauhbal istifade edemez bu kitaptan. Olursa ne olur, olmasa ne olur diyen istifade edemez bu kitaptan. İnna fi zalika lezikran li men kana Kalbi olan için bir dikradır. Yoksa başkalarına söyler söyler de onlar yandırın <gülüyor> eyleyek nazaral mağşiy aleyhi minel maut Ölme çarıyorsun gibi baygın baygın bakışlarla seni seyrederler. Kalp yok çünkü kalp ölü. Kalbi diriltmek, kalbi ihya etmek Mürşit bu vasife ile işin içine girecek. Şeriatı fıtriyeye nüfuzu kadar en azından kalbine daşını olacak. Belki orada cereyan eden her şey ışık üzmeleri halinde kalbinde odaklaştığını görecek. Nasıl kainatın kendisi noktayı mihrakiyesi ise dışta cereyan eden kalp gibi atan bütün hadiseleri de kalbinin atışlarında duyacak. Kainatla kendisi arasında bir birlik kuracak. İklen. Mürşid bunu yapamadıktan sonra karşısındakine ters şeyler anlatacak. Hadis mahalli, ayet mahalli anlatacak ama benim gibi oyalayacak, ihfal edecek, vakti israf edecek ve fakat cemaate bir şey intikal ettiremeyecek. Vakitlerini boşu boşuna öldürmüş olacaktır. Zalisen İrşad ve tebliğ vazifesini tegaffül eden İmam Müezzin vaiz değil, ben Rabbimi anlatmak istiyorum diyen herkes, misyonunu kurup başında bekleyen herkes, tanesinde dinine hizmet vazifesini amade ve muntazır bulunan herkes, yapacağı şeylerden bir tanesi, Müslümanlık sıfatlarıyla mutfasıp olma keyfiyetidir. Müslüman sıfatlarıyla muttasıp olacak. Nedir Müslüman sıfatları? O evvela refik ve şefik olacak. Merhametli olacak. Hadiselere nafiz olacak. Hayatının saniye ve aşiresini fevketmeyecek. Kahve hayatı olmayacak. Boş oturmayacak. Oyun seyretmek şöyle dursun oyunun oynandığı yerde bir yudum çay dahi içmeyecek. Allah Resulü ve böyle tembel haneleri yoktu diyecek. Ya mescit vardı ya muharebe meydanları veya hak ve hakikatin anlatıldığı mahafil vardı. Üçüncü bir yer göstermek mümkün değildir. Bu Müslüman sıfatı, mümin sıfatı kahvehanede oturmak kafir sıfatı, mümin mümin olsa da kendinde kafir sıfatı var Avrupalı kafirde bu kafir sıfatı yoksa Allah onu muvaffak kılar Siz de camide oturursunuz sırtınızda kafir sıfatını taşıdığınız için sizi perişan kılar bütün davranışları bir bilgi bir irfan tahtında olacak hayatına plan program hakim olacak Gelişi güzel ve bağışlayın karampola gitmeyecek. Sebepler, neticeler arasında münasebetlere çok vakıf. Eşyanın içine çok nafiz olacak. Hikemiyatı araştıracak. Ve يُؤْدَ الْحِكْمَةِ تَفَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَف۪يرًا Birine de böyle eşyanın dünyatı bildirildi mi ona hayrı kesir verilmiştir. Mümin sıfatı. Araştırıcılık mümin sıfatı mı? Allah kişiyi nasıl yarattı? Beni nasıl halk etti? Kainatı nasıl dizdi, koştu, tanzim buyurdu, araştırır. Kime bu hikmet verilmişse hayri kesir verilmiş demektir. Yani Sıfatı bulunacak. Müminlerdeki mümin sıfatlarını kafirler aldıkları için Allah onları muhabbet, müminleri de perişan ve derbeder kıldı. Kafir metoda uygun hareket ediyoruz. Kafirin kahvahanesi yok. Gidiyorsa belli saatte gidiyor. Kafir kitap okuyor. Gidin görün gezin Avrupa'yı. Arabada kitap okuyor. Arabayı beklerken de kitap okuyor. Parkta otururken kitap okuyor. Kilise anında da kiliseye koşuyor. Sabahtan akşama kadar çanlar çalıyor ve millet harıl harıl koşuyor. Bir hayat kendine göre bir hayat tutturmuş gidiyor ki... Bu hayat değerli La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desem, müminlerde bulunması gereken şeydir. Bütün mümin sıfatlarıyla muttasıf kafir atını almış yürüyor. Bütün kafir sıfatlarının üstünde toplayan ehli tevhid, ehli kıble, günde beş defa camiye gelen insan, sırtında taşıdığı kefere ve fecere sıfatıyla derbe ve perişan. sen irşat ve tebliğ yapan müminlerin bu mevzuda dikkat etmeleri gereken hususlardan bir tanesi de bütün kullandıkları yolların meşru olmasın. Büyük gaye, hak dava bu istikamette giderken gayri meşru vesilelere başvurmamaları zira yümlünü ve bereketini Allah keser onun. Meydanlarda yalan söylememem halkı aldatma yollarına tevessül etmemem, kitleleri kandırmak arkasından götürmek için bu mevzuda, marize dahi, sureten yalana benzeyen şeylere dahi başvurmamam, katiyen kalplerin Allah'ın elinde olduğuna inanmam, Allah'a teslim havası içinde, hak dava ve hak hedefte bütün meşru vesileleri kullanmam. Mübelli ve mürşid kendisini böyle vazifeli bilirsem Cenab-ı Hakk'ın tevfiki ondan eksik olmayacaktır. Buraya kadar umumi manada belki meselenin tekniğine dair bir şeyler arsettim. Sonra madde ve madde sırasıyla birkaç tane ev safı size intikal ettirmek istiyorum. Bilhassa Günümüzde günümüzün mürşitleri isterseniz yeniden beşten sonra buna siz bir deyin. Çok şafkatli olması gerekmektedir. Kapa kuvvetle, zorla, şiddetle ve hiddetle hakkın anlatılması, Allah'a imanın gönüllerde hasıl olması mümkün değildir. Döve döve insanı inandıramazsınız. Eğer böyle bir şey bahis mevzu olsaydı şimdiye kadar buna başvurulurdu. İkna ile inandıracaksınız. İlminizle ezeceksiniz. Faziletinizle çekip götüreceksiniz. İyi taraflarınızla onun dikkatini çekeceksiniz. Sizi bir insanlık abidesi, fazilet abidesi görecek de gelecek. Sizi alabildiğine kaba saba, korkunç canavar, Frankenstein'in hortlakları halinden... Sağa sola ölüm endişesi ve dehşeti saçan canavarlar halinde görünce Allah'a gelmeyecek, Peygamber'e gelmeyecek ve kitaba gelmeyecektir. Mübelli ve mürşid, rafik ve şefik olacaktır. Kendi cemaatine meseleleri sevdirerek anlatacak, döverek, vurarak değil, ezerek, çiğneyerek değil, rehbet ve şefkatle meselelere tercüman olmaya çalışacak ana lakum لَكُمْ كَالْوَالِدِ ala وَلَدِهِ buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim size karşı durumum anne ve babanın veya babanın evladına karşı durumu gibidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı bir baba vaziyetini azsa bırakmamış refetle şefkatle onların dertlerine eğilmiş. elli bin defa ateşe Çöreklerip aktıkları zaman arkalarından enselerinden yakalamış ve tutmuş. Kim bilir kaçını kaç defam? Allah şefaat cürüfün harı sözüyle anlatılan uçurumun kenarından tuttuu sahilini selamet aldı götürdü. İnna ma meteli wa metelum meti kmetarirajul ista'ukadinarom. Fajala ddab wa alfarashu yaqanafiyah wa na'azum buhjazikum. وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ ف۪يَا رَوَهُ الْبُخَارِينَ Benim misalim sizin misaliniz tıpkı şuna benzer. Bir zat bir ateş yakar. Ateşin etrafında havan ve haşerat toplanır. Kelebekler, pervaneler kendilerini ateşin içine atarlar. İşte sizin ve benim misalimiz buna benziyor. Siz kendinizi ateşe atıyorsunuz, ben de sizin ensenizden tutmuş çekiyorum diyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem, İrşat ve tebliğde gerekli olan bu hususa parmak basıyor. Günümüzde dinine ve diyanetine hizmet eden herkesin bilhassa dikkatine bu hususu arz ediyorum. Ve istirham ediyorum. Resul-i Ekrem'in yolunun dışında gönüllerde hakikatin makes bulması mümkün değildir. Günümüzün insanının dertlerine eğilmeye ihtiyacı vardır. Kalbini dinlemeye ihtiyacı vardır. Eğildiğiniz zaman küfrün onu dilgir ettiğini, daidar ettiğini göreceksiniz. Ve elinizle kalbini okşadığınız zaman size minnetler kalacak. Hayatının sonuna kadar bir lahza dur olmadan size şükranlarını takdim edecektir. Bunu yapacaksınız. Nasıl bir insan aleve atıldığı zaman, siz her şeyi unutarak, şiddet ve hiddeti unutarak, ona tekme ve tokat unutarak elinden tutup çıkarmayı düşünürsünüz. Cavurdayı olsam, vapuru parçalanıp denizin yüzüne saçıldığı zaman, elbisesi olanın da kendinizi denize atarsınız onu çıkarmak için. Korkunç bir yangın, alevi gökleri yaladığı zaman onu görseniz ve hala içinde çoluk çocuk kadın feryadını duysanız, bir itfaiye memuru edasıyla ateşin içine dalarsınız. Size diyecekler yanabilirsiniz, tutuşabilirsiniz. Ne hemmiyeti var, başkası yanarken benim yanmamın diyecek diyeceksiniz. İnsanlık maddi manevi, dünyavi, Ukravi bir felakete dolu dizgin sürüklenip giderken günümüzün mürşit ve mübellileri meseleye bu zaviyeden bakacak, bu anlayışla müdahale ve muhalecede bulunacaklardır. Döverek, şiddet ederek, şiddet göstererek değil. Yalanla politika ile değil dertlerine inerek ve kalplerini dinleyerek meseleye tercüman olmaya çalışacaklardır. Kaç defa o misallerle sizin huzurunuza çıktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük hakikatı gönüllere duyurmak için vadi vadi dolaşıyor. Uğradığı vadide başına toprağın saçılmadığı bir vadi yoktur. Yüzüne tükürüğün atılmadığı bir vadi yoktur. Kim bilir kaç defa işkembeyi getirdi başına koydular. Kaç defa küreklerle başına toprak saçtılar. Ama bunlar onu yıldırmıyordu. Onun bir davası vardı. Bu başı boş akışı durdurmam. Cehenneme doğru giden bu akışın önünü cennete doğru çevirmem. Put put diyenlere, latı ve üzza karşısında serfuru edenlere La ilahe illallah dedirtmek istiyordum. Onun için katlanıyordu bunlara. Katlanmaya kararlıydı. Vücudundan aşağıya kanlar şakır şakır atarken kanlarını siliyor ve diyordu ki Allah'ım ümmetimi helak etme bilmiyorlar beni diyordu. Rabbine karşı ümmetinin itizarını takdim demekti bu. Onlar namına senden özür diliyorum Rabbim diyordum. Cahiller bunlar bilemiyorlar bilseler bunu yapmayacaklar diyordu. Ne anlatıyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla? Hak ve hakikatin hüküm ferma olmasını isteyenlere bir düsturun esas olduğu hususunu anlatıyordu. Ve günümüzde cereyan eden hadisem. Size yine bu kürsüden mesela naklettiğim kanaatindeyim. Var mı bu düst? Günümüzün insanının elinden tutuluyor Allah'a hamd ve sena ederim bu noktada. Gençliğe bakış durumu keyfiyeti değişmiştir Allah'a hamd ve sena ederim. Bu meseleyi şöyle veya böyle bana benzer hoyra şekilde değildim. Meselenin kendi nezaketine uygun ciddiyetle ele alan arkadaşların mevcudiyetini şükranla görüyoruz. Bu noktadan dolayı da Allah'a hamd ve sena ederim. Ve her gün fevç fevç İslamiyet'e tehaleti gördükçe de bu mevzu karşısında bir de olmamasına rağmen iliklerimize kadar mezd ve sermez doluyor, haz duyuyoruz. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ederiz. Bir meclis bir mahfil yoktur ki onun içinde dün evvelki gün ve daha evvelki gün hakikatı tanımış küfürden dönmüş bir delikanlıya rastlamış olmayasınız. Her mecliste bir Alnının kirini silmiş, vicdanının pasını temizlemiş, Rabbisinin karşısında dize gelmiş, arzu yette bulunan tertemiz delikanlar görürsünüz. Yarım asırlık lekeyi kalbinde taşıyan insanlar, caminin içinde dahi bütün aşksızlıklarına rağmen etraflarına baksalar bunu görecekler. Ve bir mecliste şu cereyan ediyor, şu husus. İki üç gün evvel mi bilmiyorum Müslümanlığı kabul etmiş bir isim. Tefere ve fecerenin memleketimizde kopardığı kısıl ve kıyamet karşısından. Müteessir, müteessir olmuş, rahatsız olmuş. Kafirlere karşı takınılması gereken bir tavır tavsiyesinde bulunuyor. Orada onlara nasihat eden ve bir kısım hakikatlara tercüman olan Hoca Efendi'ye diyor ki Hocam diyor. Müsaade ederseniz diyor bunları bu münkirleri böyle teker teker kesmeli diyor. Belki orada bu işi tasvip edenler, takdir edenler ve sevinenler de oluyor. Topluluk içinden bir tanesi parmağını kaldırıyor. Belki bir gün evvel o topluluğa iltihad etmiş. Bir gün evvel artık batıldan dönmüş camiye yüz çevirmiş. Bir gün evvel orada kendisinden nasihat eden o Efendi'yi tanımış. Bir dakika arkadaş diyor müsaade eder misin? Ve müsaade ediliyor kendisine. Sen diyor şu sokaklara dökülüp kıtır kıtır bütün dinsizleri sokaklara yazı yazanlarım, mevcudur, lelincidir, ikedecidir diyem. kesmeyi istediğin bütün o gençleri eğer dün kesseydin vallahi beni de onların içinde kesmiş olacaktın. Bu iyi bir şey mi olacaktı? Allah bugün bana hidayet lütfeyledi müminim ben diyor. Günümüzün insanının derdi budur. Elinden tutacak doğruyu göstereceksin. Tatmin edilememiş, Kur'an'ından edilmiş, mescidinden edilmiş, kendisine peygamberi ve Allah'ı unutturulmuş bir neslin bundan başka olması mümkün değildi. O kendisini ittikleri yolda olması gereken şey oldu. Bugün tatminsizlikten ötürüm, cami kendisine unutturulduğundan ötürüm, doğru verilemediğinden ötürüm, kuvvetli bir alternatif bulamadığından ötürüm, alternatif risk, alternatifsizliğin nesebi gayri sahi, nevzuhur ifadesi olan komünizme gittiğinden ötürü. Onu dövmeyecek şiddet ve hiddet göstermeyeceksin. Tutacak sapıklığını anlatacaksın. El verir ki vicdanı tefessüh etmiş ve canavarlaşmış olmasın. Kabul edecek ve dize gelecektir. Sayıları binlercedir, binlere doğru tırmanmaktadır bugün. Dün bir tane yokken binlerce inanmış nesil, meselemizin vazih delilidir. Yarın milyonlara yükselecektir bu. Binaenaleyh günümüzün mürşidine birinci planda ve birinci derecede düşen mesela ve vazife onun çok şefkatli ve çok refetli olması. Kalp okşayıcı olması. Neslin dertlerine inici olması. Nerede gedik varsa onu kapatıcı olmasıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerim Bizi bu büyük davada, büyük hizmetten ilaç ve samimiyetle kaim ve daim eylesin. Her türlü kabalıktan ve hoyratlıktan vazife bekleyen neslimizi masum ve mahbuz eyleyip Resul-i Ekrem'in yolunda onları hizmetle serfiraz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha Muhterem Müslümanlar! Bütün Müslümanları hayatta oldukları müddetçe yaptıkları, yapacakları işlerin en hayırlısına, kendilerini peygamberler kafilesine, iltihaka vesile olacak büyük bir vazifeye, nebiler kafilesine, karışmalarına vesile olacak büyük bir vazifeye çağırıyorum. Bu vazife, Nebinin büyük davasına veraset keyfiyetiyle, onun yolunda, onun havasıyla kendi insanının derdine eğilme davasıdır. Kendi insanının dertlerine eğilme davasıdır. Meseleleri karşıdan seyretme, yanan alevler karşısında ne duygusuz umursamadan karşıdan bakma, ne de acemice içine dalma. Meselenin kendi prensipleri içinde meseleye muhalecede bulunmam. Alev alev ateşler içinde yanan neslin imdadına koşmam. Siz insansınız, yanan insanın imdadına koşarsınız. Siz insansınız, manen aç ve susuz olan insanların imdadına koşarsınız. Siz insansınız, İnsanlığınızın sırtında taşıdığı faziletin hakkını vermeye çalışırsınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmasının O'na karşı şükran olarak sizi borçlu kıldığı bir husus vardır. Siz o borcu eda edecek, insanlığınıza karşı, Rabbinize karşı şükürde bulunacaksınız. Etrafınıza O'nu anlatacaksınız. Rabbinizi anlatacaksınız. Onu sevdireceksiniz. Gönüllerde onun hakim olmasını temin edeceksiniz. Bu işi yaparken çeşitli ve değişik yollara başvuracaksınız. Neyi kullanırsanız kullanınız. insanlara karşı refet ve şefkatinizin ifadesi olacak. Rabbinize karşı da saygının ifadesi olacak. Bir derdiniz var ondan kurtulmak istiyorsunuz. Milletçe bir kanseriniz var, ondan kurtulmak istiyorsunuz. Bu küfür ve ilhat kanseri ve derdidir. Bunun izalesi için, kıyamete kadar yüzümü yere sürmem gerekiyorsa, diyecek bunu yapacaksınız. Kendisine akı ve hakikati adamın ayaklarını öpmem gerekiyorsa öpeceksiniz. Başınızı ayağın altına koymak gerekiyorsa koyacaksınız. Şahsi haysiyetinizden fedakarlıkta bulunmak gerekiyorsa bulunacaksınız. Bütün malınızın paymal olması gerekiyorsa onu da yapacaksınız. Derdiniz bu ise yapacaksınız. Resul-i Ekrem dertliydim. Khadice-ül Kübra dertliydim. sıddık Ekber dertliydim. faruk Azam dertliydim. Dert onlara yurdu yuvayı terk ettirdi. Dert onları evlad-ı terk ettirdi. Mekke'nin eşrafı, büyük mal ve mülke sahip olan bu topluluk, ellerine birer sopa almak suretiyle Medine'ye verdiler. Dert vardı işlerinde. yanıp tutuşuyorlardı. İnsanlığın imdadına koşmak için dolan, hazırlanan, Allah'ın kendilerine lütfettiği, aksettirdiği elmarı başkalarını aksettirmenin sancısını çeken, bu insanlar girdikleri bu rehi sevdada her şeyi feda etmeye hazır bulunuyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözlerimi kürside bitirirken onunla bitirdim. Eğer bir sürü meşakkate mehalike katlanıyor idiyse bunun hatırına katlanıyordu. Siz benim Rabbimi size anlatmama karşı bunu yapıyorsunuz. Ben onu anlatacağım o benim vazifem. Onu kabul etmeni zorunda ben en zelil olacaksam haşa o çok azizdim. Hakarete maruz kalacaksan buna dünden razıyım diyordu. Ve Kur'an çeşitli tesliye ve tesellileriyle Habibi Edibi'nin imdadına yetişiyordu ve diyordu ki sadece bunlara sen maruz değilsin. ''Senden evvel işte uhun çektikleri, Rabbi inni ma'lûf fen tasîr.'' dedi. İşte Musa'nın çektikleri, işte İsa'nın çektikleri, işte İbrahim'in çektikleri, cemaatleri tarafından hakaretlere maruz kaldılar. İnkar ve tezife maruz kaldılar. Ama peygamberlik vazifesinden durulmadılar. Vazifeli yapmazsan sana verilen şeyin hakkını eda etmemiş olursun diyordu. Ve adım adım Rabbin emirlerini takip ediyor yerine getirmek istiyordum. Çünkü yaptığı şey en mukaddes vazifeydi. İnanmış ve yapıyordu. Günümüzü saadet aslına çevirecek insanın aynı hava ve eda içinden, meselelerin iktiza ettiği oynaklık içinden, her meseleye intibak etme uyum yapma havası içinden, Herkesin derdine göre muhalecede bulunman, müdahalede bulunma neslimize düşen bir vazifedir. Bu vazife ile Allah sizi payidar eylesin. Yerinde dua, dua edecek dua dua yalvaracaksınız. Yerinde onun aklını mantığını ikna edeceksiniz. Yerinde bir şefkat tezahürüyle karşılarına çıktığınız zaman bir sürpriz olacak. Ve fakat bütün bunları gönüllerini hakikat hesabına yumuşatmak için kullanacaksınız. Tablolar değişik değişik. Seyyidina Ebu Hüreyre Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a geliyor. Senelerce yalvarıp yakarıp Müslümanla davet ettiği annesi bir türlü kabul etmiyordu. Dersten onu sırtlamış, Medine'ye kadar gelmiştim. Huzuru Risalet ve Nahya kabul edilmiş karın tokluğuna o huzurda her şeye riayet ediyordu, Resul-i ayrılmıyordu. Ama içinde bir derdi vardı. Bir gün vefat eder ki dersem, وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ hitabı celil-i zuhur ettiği an anasına buyurun cehenneme, Ebu Hüreyre'ye de Resul-i arkasına demek düşüyordu. İşte bu içini yakıyordu. Her evladının babasının, annesinin küfür ve küfranı karşısında içi yanan hakiki müminler gibi Ebu Hüreyre'nin içi yanıyordu. Geldi dedi ki, Ya Resulallah Ebu Hüreyre'nin annesine dua etmez misin Allah hidayet eylesin. Resul-i Ekrem gönül dolusu arzu ve istekli ellerini yüceler yücesine kaldırdı. Allahümme Ehdi Ümmü Ebu Hüreyre'te buyurdu. Allahım Ebu Hüreyre hidayet eylem. Ebu Hüreyre o kadar inanmıştı ki sevine sevine kalktı eve doğru koştu. Kapının önüne yanaşmıştı kapı kapalı. Arkadan bir su sesi geliyor. Kapıya dokunurken annesi hala rislike dedi. yerde dur dedim. Ve biraz sonra başına bembeyaz yüzü gibi bir başörtüsü örtmüş. Kapıyı açtı oğlunun önünde dize geldi. ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dedi. İçine Resul-i Ekrem'in duası beraber Hakk'a teveccüh arzusu ve dileği doğunca hemen ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dedi. Yaşlı kadın bir dua ile Peygamber'e iltihak ediyor ve hakikati buluyordu. Ama bir başka tablo aklanikla ikna edilmeyi gerektiriyordu. Cüleybi bir Resul-i Ekrem'e şikayet ettiler. Dediler ki ya Allah bu sağda solda kadınlara sarkıntılık yapıyor. Uygunsuz evlere giriyor. Bu delikanlıya bir şey anlat dediler. Delikanlıyı Hüzur-i Risalet-i Penahi'ye çağırdılar. Allah Resulü ile diz dize verdi oturdu. Resul-i Ekrem onun aklının ikna edilmesi gerektiğini ne inanıyordu. Ona şöyle başladı, Güleyb dedi, Güleybib, sen sağa sola sarkıntılık yapıyor ve kötülük yapıyorsun. Bu yaptığın şeyin senin anana yapılmasını ister misin? Hayır ya Resulallah istemem, unutma dedi, senin böyle yaptığın bir kadın herhangi bir insanın anasıdır, o da istemez bunu. Güleybib, senin kız kardeşine yapılmasını ister misin? Hayır ya Resulallah istemem. Unutma senin yaptığın birisi bir başkasının kız kardeşidir, o da istemez. Tekrar ediyordu. Halana, teyzene kimi getirdiyse hayır yapılmasını istemem. Aklı doymuştu küleybi bil. Betanet i azam mantıkan onu dize getirmişti, ikna etmişti söylediği sözlerden. Sonra da yümün ve bereket getiren elini göksüne koydum. Allah'ım mağfirden be! ve kalbe, qalba ve buyurdum. Allah'ım sen bunun kalbini temizle. Allah'ım tahhir kulu anam, vazfir dunub anam, Allah'ım kalbini temizle. Allah'ım günahlarını mağfiret eyle. Allah'ım ayıplarını satre Malen dizine derman getir. Sahabi diyor ki Cüleybi İffetin abide zaline geldin. Kadınlar topluluğu içine koysaydınız kaşını kaldırıp bakmazdım. Aradan birkaç gün geçmiştim. Bir harbe iştirak edilmiştim. Muharebe bitince resul Ekrem merkezde otağında oturuyorlardı. Kaybınız var mı diye sordu. Herkes gelmişti aradı Cüleybi'yi göremedim. Dediler ya Resulallah kaybımız yok. Ağladı ama benim kaybım var buyurdu. Kalttı gitti aradı Cüleybi'bi buldu. Yedi kişinin başında yatıyordu. Şöyle ferman etti. Katelesem <gülüyor> Yedi kişi öldürmüş ondan sonra şehit olmuş. bu minni ve ana min O benden ben de ondanım dedi. Başını dizini aldı. Rasul i Ekrem yerinde öyle yapıyor onu kullanıyordu. Ve bir başka tablo bakın size. Mekke fethediliyor. Yine aynı nebiler, nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih gününe kadar kinle, nefretle, öfkeyle mukabele etmiş. O gün dahi kendisine karşı kılıç kullanmış bir cemaat. Resul-i Ekrem Mekke'den içeriye girdikten sonra kendilerini kılıçtan geçireceği zan ve zehabına kapılmışlardı. Bu kadar kötülük yaptık, bu kadar fenalıklarda bulunduk. Kabe'de boynuna atkısını taktık, boğmak üzere üzerine çullandık. Kaç defa ayaklarımızın altından aldı kurtardılar. Damların duvarları dibinden geçerken başına toz saçtık. Başına işkembe koyduk. Habeşistan'a giden asabının arkasından adam gönderdik, orayı bozmak istedik. Medine'ye gitti yine kurtulamadı. Bedir dedik, Uhud dedik, Asab dedik karşısına çıktık. Belli ki bugün bizi kılıçtan geçirecek. O ise edilmiş Beytullah'a girmiştim. Senelerden beri hasretini çektiği Beytullah da namaz kılacaktı. Beytullah'tan çıkmış sövelerine dayanmış bakıyordu. Etrafında olup bitenlere sevinç içinde bakıyordu. Yerin göbeği küfrün tasallutundan kurtulmuş. Allah herlerine hakarlarına teslim edilmiştim. Müşrikler de Hazret Ali'ye müracaat etmişlerdi. Aman dilemişlerdi. O onlara bir yol gösterdim. Dedi gidin Kabe'nin etrafını sarın. Onun çıktığı yerde karşısına dikilin. Ve ona şöyle deyin. Dediğiniz şey Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dediği şey olsun. O kadar kötülük yaptıktan sonra muhtaç oldukları anda Yusuf'a dedikleri söz olsun. Tallahile gada serekallahu aleyna ve hinkünne lehatu'in. Gittiler Resul-i Ekrem'in etrafını sardılar. Beytullah'tan dışarıya çıkıyordu. Hepsi bir ağızdan dem tuttular. Tallahile kadâ serekallâhu aleyna ve inkunna le Allah'a yemin eder ki yanlış iş yapmıştık. Ne yapalım Allah seni bize tercih etmiş. Senin hakkında iyi şeyler planlamış. Senin hakkındaki takdir ve program çok mükemmelmiş. Biz hata içindeymişiz. Resul-i Ekrem'in, Ekrem'de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine verdiği cevabı veriyordu. اِذْهَبُوا اَنْتُمُ اُتْتُلَقًا لَا تَسْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُوَهُ اَرْحَمُ Rahim'in. <gülüyor> ''Haydi gidiniz bugün hepiniz azatsınız buyuruyordu. ''Bugün kınama yoktu bana öyle şeylerle gelmeyin.'' ''Allah رَفُورُدُ rahimdir buyuruyordu. Cemaat dize geliyordu. O güne kadar düşmanlık içinde ona bakanlar o anda Kabe'nin etrafında dolaşan alakaya iştirak ediyor Kabe'yi tevap etmeye başlıyorlardır. Asıl mesele hakikatin gönüllere intikal ettirilmesin. Bunun için meselenin iktiza ettiği esneklik içinde değişik tablolarda meseleyi takdim etmem. inanmış insanın ferasetinin, siyasetinin ve ifadesidir. Müslümanlar hakkı anlatacaksınız. Devrel iktiza ettiği esneklik içinde anlatacaksınız. İki müklüm anlatacaksınız. Hakaretlere maruz kalacak yine anlatacaksınız. Zira hakikat 19 ve 20. asırda terk edildi. Hakikat yüzüne bakılmaz hale geldim. Müslümanlık ve maruz kaldım. Müslümanlar perişan ve derbeder oldular Müslümanlığın hatırına Hakkı batılın saavretinden kurtarmanın hatırına Cennete insanları davet etmeme götürmenin hatırına Kur'an-ı Kerim anlaşılır bir kitap haline getirmenin hatırına Katlanamayacağınız şey kalmasın her şeye katlanınız Sahabi gibi aziz olacaksınız bir kürekle bu iştirak eden herkes, nebiler kafilesine iltihak edecek, yürüyecek. Allahu alem Alem ile beraber haşr ve neşr olacaktır. Rabbin rahmetle tecellisi karşısında sizlerden çok şey ümit eder hale geldik. Dişinizi sıkın, zaman ve hadiselerin gerektirdiği kadar zireklik gösterin. Tam kıvamınıza gelin. Bir sahabe safiyeti ve saf tohumlu içinden sizden beklenen semereyi vermeye çalışın. Bu büyük vazife ve davada, bu büyük hizmette Allah sizi payidar eylesin. Üç asırlık uyuşukluktan hala seylesin. Mescitte nesne gibi gaflet ve talaletten, bağdaş grubu oturma gibi husran ve haybetten, bütün geceyi uykuda geçirme gibi alabildiğine talaletten Allah sizleri hala eylesin, faydar eylesin, aziz eylesin. Aleynah senel kelam rablan nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve teala bil kelam. Ve iza kura'l kur'an festimu le ensitule alenkum turhamun. Euzubillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Min man daa ve en güzel söz, Allah'a davet eden ve salih ameller işleyenindir. Doğru Allah, Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> الحمد لله حمداً كاملين كما أمر اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المؤتبر خاظماً لنبيه وتكرماً لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر وآمراه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيلا على لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم ابن عالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأفجار منهم الأبرار. وسلمت السم كَثِيرًا إِلَى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بالتكاميل وحشرنا معهم بالتكاميل وحشرنا معهم بالتكاميل اللهم سما الناس الذين kulları. Ne yaparsanız yapınız, Allah'ın kulları. Nereye giderseniz gidiniz, boynunuzdaki tasmayı atamayacaksınız, Allah'ın kulları. Ölümü durduramayacak, ihtiyarlığın önüne geçemeyeceksiniz. Kabir yolculuğunu engelleyemeyeceksiniz, Allah'ın kulları. Müzafirhane olarak bulunduğunuz bu dünyadan ayrılacak ebedi makarrınız olan ahirete gideceksiniz Allah'ın kulları. İstirahat, tenezzüh ve anlamak için burada bulunuyorsunuz. Gaflet etmeyin Allah'ın kulları. Yaşamak, zevk, sefa etmek için değil imtihan için burada bulunuyorsunuz Allah'ın kulları. Allah'tan korkun, edepli olun, Allah'a karşı saygınızı takının. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil'adl ve'l-ihsani ve ita'i bil-qurba. Allah adaletle emrediyor. Sizin anlayışınıza, devrin ilcihatına değil. Kitabında emrettiği dürüstlükle emrediyor. Ferman-ı ile ifade buyurduğu hayat tarzına sizi davet ediyor. En geniş manasıyla ihsanla emirde bulunuyor. Kendisini görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz gözünüzü kapayıp körlük yapsanız dahi o sizi görüyor ya, her halinize nikahman bulunuyor ya, bakışlarınızda, duyuşlarınızda sizi değerlendiriyor ya, Kalbi heyecan ve halacanlarınızı göre insan veya başka şey diyor ya Rabbinizi görüyor gibi kulluk yapmakla size emrediyor. Ve itaibil kurba yakınlarınıza bir şey vermekle Şu yüce ve yüksek dediğiniz sahip çıktığınız dinimiz diye uzattınız. İslam dininin ufkunuzda şahlan açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyoruz. Ve yanahir-bahşayı ve'l-münker <gülüyor> ve'l-bâğî. Ye'izukum le'allekum Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, sokakları evler işgal edeninden, ilmi formalarla serbest gezeninden hala bir kısım maafilde hüsnü kabul göremeyeninden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, keza telakkilerin, asırların anlayışının değil, resul dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayır halık yapıyor, nasihatta bulunuyor. Ta düşünesiniz, aklınızı başınıza alasınız, bir sürü yanlış ve dalalete götürücü yollar içinde, tek doğru yol olan ve günde kırk defa namazda Ahdü Peymanı yenileme manasında bizi ona hidayet eyle dediğiniz sırat-ı müstakimi bulasınız, emr içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاهِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَٓاءِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ والله ويا نعما سسوا سبح الله سبح الله اكبر وهو المنتصر على